Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, WWF'nin Blue Panda yer kendisi, daha iyi korunan bir Akdeniz fikrinden hareketle çıktığı yolda Türkiye ziyareti çerçevesindeki etkinliklerine İstanbul'da başladı. Blue Panda bir yandan tehdit altında olan deniz yaşamıyla ilgili bilimsel araştırmalar yaparken, diğer yandan Akdeniz'i tehdit eden plastik kirliliğiyle ilgili bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor Ve kitleleri harekete geçmeye çağırıyor. Marmara Denizi, Akdeniz ve Karadeniz arasında geçiş sağlayan birçok balık türü için önemli bir geçiş yolu ve balıkçılık alanı. Marmara Denizi'nin kuzeyinde yer alan İstanbul Adaları ve çevresi denizel biyolojik zenginlik açısından önemli türleri barındırıyor. Belirli bölgelerde bazı mercan türlerinin yoğun topluluklar oluşturduğu, bu türlerden bazılarının Akdeniz'e endemik olduğu belirlendi. Adalar çevresinde görülen ve yeterince tanınmayan türlerden biri de domuz-köpek balığı. Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü uzmanları tarafından 2013 yılından bu yana yürütülen çalışmalar Neandros Adası çevresinin denizel biyolojik zenginlik açısından koruma alanı olma kriterlerine sahip olduğunu gösteriyor. WWF'in Blue Panda yer kendisi de Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliğinin korunması ve balık stoklarının devamlılığı için bölgenin acil deniz koruma alanı ilan edilmesi fikrinden hareketle bir dalış etkinliğine ev sahipliği yaptı. Program kapsamında ayrıca domuz köpek balığı konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik bir dalış etkinliği de düzenlendi. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasin'i etkinlikte şu görüşleri dile getirdi. Türkiye'deki yaklaşık 346.138 hektarlık denizel alan, 31 deniz ve kıyı alanı yasal olarak koruma altında bulunuyor. Yani Türkiye karasularının yaklaşık %4'ü korunuyor. Deniz koruma alanlarımızın Ege ve Akdeniz kıyılarımızda bulunmakta olup, Marmara ve Karadeniz'de henüz bir doğa koruma alanımız bulunmamakta. 2013 yılından bu yana yürütülen çalışmalar Neandros adası çevresinin Denizler biyolojik zenginlik açısından koruma alanı olma kriterlerine sahip olduğunu gösteriyor. Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve balık stoklarının devamlılığı için bu bölgenin acilen deniz koruma alanı ilan edilmesi önemli." dedi. Ayrıca 21-22 Eylül tarihlerinde 12 ve 22 saatlerinde Bebekte Plastik Denizler temalı sergi WWF Deniz Ekibi söyleşileri kaynak geliştirme standı Kerim Sabuncuoğlu sualtı fotoğraf Sergisinde ziyarete açık olarak devam ediyor. Bebek'te de bu sergi. Tramzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesindeki görevli bilim insanları üniversiteye ait araştırma gemisiyle Doğu Karadeniz'in çeşitli noktalarından periyodik olarak topladıkları su ve canlı örnekleri üzerinde incelemelerini sürdürüyorlar uzmanlar denizden aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda aşırı kirliliğe bağlı olarak bakteriyel tek hücreli organizmaların sayısında artış yaşandığını ve balıkların besinlerine arasına katılarak besin zinciriyle deniz ekosisteminde bozulmalar olduğunu tespit etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisinden doçent Doktor Erys Karadeniz'in %87'sinde Oksijen olmadığı için canlı yaşam bulunmadığına dikkat çekti. Erizi geriye kalan %13'lük kısmının ise korunması gerekirken insan eliyle yok edildiğini kaydederek şunları söyledi. İnsanlar kullandığı tüm maddeleri nehirler, kıyıdan dökülen çöpler, sanayi tesislerinden bırakılan atıklar şeklinde Karadeniz'e boşaltıyor. Buraya giden atıklar önce mikroorganizmalara sonra balıklara onlardan da insanların bünyesine geçiyorlar. Karadeniz'i kirleterek aslında bizler kendi geleceğimizi yok ettiğimizin farkında değiliz. Karadeniz'i el birliği vermişçesine kirletiyoruz. Ya bilinçlenerek Karadeniz'i kurtaracağız ya da Karadeniz'i kirletmeye devam edip gelecek nesillerin yaşama hakkını elinden alacağız dedi. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı 24 Eylül 6 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenleyeceği İklim eylem haftası kapsamında iklim için başlıklı bir kampanya başlattı ve İklim değişikliğine dikkat çekilmesi ve Türkiye'de çevre hakkının gelişmesine yönelik çalışmalara katlı sunulması hedefleniyor. Kampanya süresince bu alanlarda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin faaliyetleri ve kendileriyle röportajlar, uluslararası sözleşmelerde tanımlanan haklar ve konu ile ilgili yayınlar, sokak röportajları ve bireylerin neler yapabileceği üzerine hashtag iklim için etiketiyle yayınlar yapılacak. Siz de iklim için etiketine girerek bunları takip edebilirsiniz. Fosil yakıt şirketlerindeki yatırımların geri çekilerek iklim çözümlerine aktarılmasını teşvik eden küresel hareket bugün önemli bir açıklamada bulundu. Fosil yakıtlardan çekilen yatırımlar 11 trilyon ABD dolarını aştı. Bu dönüm noktası yeni bir raporla duyuruldu. Rapora göre fosil yakıtlardan çekilme taahhütlerinin artan hızı çarpacak. İlk 2 trilyon dolar çıkış 2 yıl sürmüştü. Son 2 trilyon dolar ise 6 aydan kısa bir sürede çekildi. Raporun yayınlanması 10-11 Eylül 2019 tarihinde Cape Town'da düzenlenen Geleceği Finanse Etmek zirvesiyle eş zamanlı yayınlandı. 44 ülkeden 300'ün üzerinde derigenin katıldığı konferans her kıtanın yatırımlarının fosil yakıtlardan temiz enerjiye kaydırılmasını savunan taraftarlar arasında Güç birliği sağlamak için tasarlandı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçeceğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi